Kalın çorap mesniyetine. Olur mu hocam? Şimdi eskiden böyle çobanların giydiği, yaşlıların giydiği şöyle kalın çoraplar olurdu. ipten örme falan, yünden hı -hı, örme. Hı -hı. E onlar, Onlarla siz ayağı, ayağınıza giydikten sonra değil 5 kilometre 10 kilometre de hı -hı. yürüyebilirsiniz. Kendiliğinde ayakta durabilecek kalınlıkta, sağlamlıktadır. Onların üzerine deri kaplama olmasa bile tabanında, efendim, parmak uçlarında deri kaplama olmasa bile o çoraplar üzerine mesih yapılabilir. Hocam bu mesleki durum e, su geçirmeme şartı mı aranıyor? Su geçirmeme, kendilikten ayakta durabilme ve ayaktayken ayakkabısı sadece çorap üzerine hmm. ortalama 5 kilometre kadar yürüyebilme, dayanıklı, dayanıklı olması. olması lazım, su geçirmemesi lazım, ayakta durabilecek kıvamda olması lazım. İşte kardeşimizin, Fatih Bey kardeşimizin sorduğu çorap o nitelikeye sahiptir. O çorap üzerine mesih yapılabilir.